Altın yumurtlayan tavuk. Bir varmış, bir yokmuş. Bir adam varmış, bu adamın bir de tavuğu varmış. Ama bu tavuk bildiğimiz tavuklardan değilmiş. Her sabah yumurtlarmış. Yumurtladığı yumurta som altındanmış. Adam bir iki kez bu yumurtaları tavuğun altından almış... ...derken parlak bir fikir gelmiş aklına. Bu tavuğun içinde define var herhalde... ''Böyle her sabah tek bir altın yumurta almaktan bıktım. En iyisi şunu keseyim, içindeki defineyi alayım.'' diye düşünmüş. Hemen bir bıçak almış eline, tavuğu yakalamış, boğazını kesmiş, içini açmış, bakmış. Bakmış ama tavuğun içinde hiç de sandığı gibi define mefine yokmuş. Tavuğun içi tıpkı öbür tavuklarınki gibiymiş. Eyvah demiş ama artık iş işten geçmişmiş. Aç gözlülüğü yüzünden çabucak zengin olayım derken... Elindekini de yitirdiğini anlamış. Bu masal açgözlülük çok zarar getirir sözünün... ...ne doğru olduğunu gösteriyor bize.